ister isen yaban, ister isen balaban Yahya Efendi dergahını yaptırdığı zaman o civarda Ortaköy Köy Rumlarından başka kimseler yoktu bir gün bir Rum çoban davar güderken koyunlarından iki tanesi dergahın bahçesine girmiş koyunlarını çıkarmak maksadıyla Dergahın bahçesine giren çoban, bir dervişin ne arıyordun sorusuyla irkilerek koyunları mı arıyordum? demiş. Çobanı gören Yahya Efendi, Rum çobanı dergaha içeri aldırmış. Ona gel bakalım gel, koyunlarını mı istersin kendini mi yoksa ikisini birden mi ne dersin diyerek çobanı rahat bir yere oturtarak ya bal ve ekmek getirin demesiyle hemen ardından sofra kurululmuş istenenler gelmiş. Sofra kurulunca Yahya efendi Run çobana hayde bakalım. Bismillah Buyur. İşte sana tereyağı, mumlu bal ve taze nan. İster isen ya ban İsterisen balaban demiş. Bu tatlı ortamdan sonra çoban koyunlarına değil de kendine talip olmuş. O gün orada o vesileyle Müslüman olduğu için adı balaban kalmış.